Türkçe Peri Masalları. Goldilocks ve üç ayı. Bir zamanlar bir baba ayı, bir anne ayı, bir de bebek ayı varmış. Ormanda küçük bir kulübede yaşarlarmış. Bir de ailesiyle yaşayan Goldilocks adında küçük bir kız varmış. <Gülüyor> Bir sabah Goldilocks oyun oynarken ormanın içine doğru yürümüş. O sabah ayılar kahvaltıda yulaf lapası yiyormuş. Lapa çok sıcak olduğundan ormanda yürüyüş yapmaya karar vermişler. Ormanda dolaşırken Goldilocks'un karşısına, kocaman kapısı olan bir ev çıkmış. İçeri girmeyi çok istemiş. İlerlemiş ve kapıyı çalmış. Merhaba! İçeride kimse yok mu? Kapıyı kimse açmamış. O da kapıyı açıp içeri girmiş. İçeri girince bir masa görmüş. Masanın üstünde 3 kase yulaf lapası varmış. Goldilocks'un da karnı açmış. Yulaf lapası harika kokuyor. Biraz yiyeyim. İlk kaseye uzanmış ve yulaf lapasının tadına bakmış. A! Yulaf lapası çok sıcak. Dilim yandı. O da diğer kasedeki yulaf lapasına bakmış. Lapa da çok soğuk. Sonra da son kasedeki lapanın tadına bakmış. Ah, işte bu tam kıvamında. Kahvaltısını ettikten sonra kendini yorgun hissetmiş. Oturma odasına girdiğinde... Üç sandalye görmüş. Goldilocks ayaklarını dinlendirmek için ilk sandalyeye oturmuş. Bu da çok büyükmüş. E bu yüzden ikinci sandalyeye geçmiş. Bu da çok büyük. Sonuncu ve en küçük olan sandalyeye oturmuş. Ah, işte bu tam oldu. Ancak oturduktan kısa bir süre sonra standalye kırılmış. Oh, hayır! Goldilocks çok yorulmuş. <Gülüyor> Dinleneceği bir yer olmadığı için üst kattaki yatak odasına çıkmaya karar vermiş. Gördüğü ilk yatağa uzanmış. Bu yatak çok sertmiş. Sonra... İkinci yatağa uzanmış. Aa, bu da çok yumuşak. Bu defa da üçüncü yatağa uzanmış. Ah, i̇şte bu tam oldu. O uyurken, üç ayı eve dönmüş. Biri benim yulaf lapamı yemiş. Diye haykırmış babayı. Benim lapamı da biri yemiş. Benim lapamı da birileri yemiş. Hepsini de bitirmiş. Biri sandalyeme oturmuş. Benimkine de oturmuş. Benimkine de biri oturmuş ve paramparça etmiş. <gülüyor> Etrafa biraz bakmaya karar vermişler. Yukarı çıktıklarında baba ayı homurdanmış. Biri yatağımda yatmış. Benim yatağımda da biri yatmış. Benimkine de biri yatmış. Üstelik bir insan ve hala da burada. Diye bağırmış korku içindeki bebek ayı. Üç ayı tam ona yaklaşırken... Gordylox uyanmış. İmdat! İmdat! Hemen yerinden zıplamış, merdivenlerden inmiş, kapıyı açıp ormana doğru koşmuş. Ve bir daha da asla geri dönmemiş.